İyi günler sevgili dinleyiciler iyi günler. Hepiciğinize iyi günler. Nasılsın kara gözüm? Ezber yapıyorum Hacı İvat. Bak sen ne ezberiymiş o efendim. Ya bu 118'leri ezberlemeye çalışıyorum. Ha anladım da e, daha çoğaları bunlar söyleyeyim ben sana. Ya zaten burnumdan soluyorum. Bilmem ne zaman önce sadece 118. Ya, ne güzeldi o zaman. Kıymetini bilememişiz Hacı İvat. Sonra on bir eklendi. Haydi dedik bundan bir şey olmaz. Keşke demez olaydık. On sekizi de çıktı. Sonra. Sekseni çıktı. Sonra. Sonrası yoldadır efendi. Cılkı çıktı cılkı. Doğru o da yoldadır. Başka ülkelerde acil numaralar bir tane biliyor musun Karagözüm? Peki bizde kaç tane sence? Vallahi ne bileyim beş on tane vardır. Ne beş onu tam otuz beş. Otuz beş efendim. Abooo. Pes doğrusu, vah vah vah vah Yok, 118'de kalsa neyse. Yakında 155, 110, 112, 100. Yok, 100 numara başka bir şeydi. Bunları ekler yapmaya başlarlar. Hiç şaşma. Peki, bir vatandaş acil durumda, o şok halinde nasıl hatıra hatırlayacak bu numaraları? Ben şimdi hatırlayamıyorum. Gerçekten zor karar. Bırak beni, yanımdaki hatırlarsa şaşarım vallahi. Doğru diyorsun efendim. Yok haydi ya unuttum numaraları. Şu bilinmeyeni arayıp öğreneyim desem o en zor. Ya öyle. Bu işe acil çözüm lazım efendim. Ha çok doğru söyledin. Acil numaralara acil çözüm lazım. Buradan duyurulur. Bildiğim kadarıyla Avrupa Birliği ülkelerinde 112. Kanada, Amerika gibi ülkelerde ise 911 kullanılıyor sadece efendim. Gelişmişliğin gözünü yiyeyim. Yok canım onunla da çok ilgisi yok. ...Budan gibi ülkelerde de tek numara. Vay be. <gülüyor> Allah'ım yarabbim. En azından diğer ülkelerde teke indirmek için uğraşıyorlar efendim. Helalem gider Mersin'e, biz gideriz tersine. Eh, öyle oluyor biraz efendim. Ee, ne yapacağız? Durumun halli için şikayetimizi belirtip bekleyeceğiz efendim. Ee, o zamana kadar ne yapacağız? Ya kötü bir şey olursa... Senin gibi ezberleyeceğiz efendim, çok basit. İyi madem ben de yumulayım yine ezbere. Ne bileyim? Sahil Güvenlik 158, Doktorum yanımda 113, zabıta 153, Polis imdat 155, Ambulans 112, bilinmeyen numaralar 100, 100, 100. Neyse efendim, Neyse. Ben de programı kapatayım bak. Efendim, geldik de bugünlük sohbetin sonuna. Her ne kadar surçilis anettikse, afolaa.